Türkçe Peri Masalları Cimri Milyoner Evvel zaman içinde, belirli bir köyde, Richard adında zengin bir tüccar yaşarmış. Tarlaları varmış, tıhıl ve sebze satarmış. İşleri o kadar iyiymiş ki milyoner olmuş. Başkaları onun çok lüks ve güzel bir hayat yaşadığını düşünürmüş. Ama Richard inanılmaz cimri biriymiş. Baba, ayakkabılarım tamamen yıpranmış. Yenilerine ihtiyacım var. <gülüyor> Onları iki yıl önce aldık. Beni fakir yapmak mı istiyorsun? Baba, ayaklarım büyüyor ve bu ayakkabıların ayağımı nasıl vurduğunu görüyorsun. Sadece yeni ayakkabılar vurur. Yani bunları yeterince giymediğin belli oluyor ve hala yeni. Sonra bunu al. Ayağına merhem al. Merhemin maliyeti yarım dukat. ki ise otuz. Ama baba, baba! Yeter! Şimdi git! Herkes paramın peşinde. Richard böyleymiş. Hiçbir şey için para harcamazmış. Hazine odası altın, inciler ve elmaslarla doluyken ayakkabıları yıpranmış, ailesinin kıyafetleri yamalıymış ve ailesinin hizmetkarlarının günde sadece iki öğün yemek yemesine izin verilmiş. Bir gün Richard pazarda yürüyormuş ve hizmetçilerine çuval dolusu tahıl taşıtıyormuş. Onlar için bir araba tutmazmış, bir fırının önünden geçmiş. Fırınca yeni, büyük ve taze çikolatalı pastayı yeni çıkarıyormuş. Pastanın lezzetli kokusu Richard'a sarı vermiş ve o muhteşem pastanın tadına bakmak için daha önce hiç hissetmediği bir istek hissetmiş. Geri döndün. Ee, evet. Ne oldu? Hiçbir şey. İyi değil misin? Hayır. Pasta istiyorum Taze. Sıcak, yapışkan, lezzetli bir çikolatalı pasta. Hmm, kulağa lezzetli geliyor. Bekle, biz, tüm görevlilerimiz ve işçilerimiz için bir tane değil, on tane pasta yapmalıyım. Ne? ne? Bu yüzden hiçbir şey demedim. Benim fakir olmamı mı istiyorsun? Güzel, bana, sana ve çocuklara sadece bir pasta pişireyim. Çocuklar neden pasta yemeli? Ee, dişlerini mahvedecek demek istiyorum. Peki. Sadece ikimiz için küçük bir pasta yapacağım. Sen de pasta istiyor musun? Sana inanmıyorum Richard. Güzel. Senin için sadece bir tane pasta yapacağım. Bu hazineni koruyacak mı? Hı, hızlı pişir. Yemek için can atıyorum. Böylece Richard'ın karısı küçük bir çikolatalı pasta yapmış. Pasta yapışkan ve ılık, taze ve çikolata doluymuş. Richard birbiri ardına bir ısırık almış, sonra parmaklarını yalamış, hatta tabağı bile yalamış. Ama karısına kırıntı dahi vermemiş. Buradan geçen bir melek tüm bunları görmüş ve çok da sinirlenmiş. Böyle kutsanmış, zengin bir adam çok cimri ve çok kaba. Zenginliğini dünyayla paylaşmak yerine ailesinin bundan zevk almasına izin vermiyor. Bir ders almayı hak ediyor. İyi bir ders. Böylece melek ertesi sabaha, Richard iş için çıkıncaya kadar beklemiş. Sonra Richard'ın kılığına bürünmüş ve tüm görevlileri çağırarak evine girmiş. Hepiniz buraya gelin! Evet efendim. Az önce servetimi herkesle paylaşmamı öneren bir melekle tanıştım. Bana eğer böyle yapmazsam bu gece öleceğimi söyledi. Öyleyse... Köye gidin ve herkese hazine odamın bugün açık olacağını söyleyin. Herkes gelip istediğini alabilir. Gidin! Hemen! Ve evet, eğer birisi ben bile sizi durdurmaya çalışsam dahi, bir sopayla dövün ve uzaklaştırın. Ve unutmayın, zenginliğimi paylaşmazsam öleceğim! Nasıl isterseniz efendim. Böylece uşaklar köye girmişler ve efendilerinin mesajlarını iletmişler. Kısa süre sonra bütün köy Richard'ın evinde toplanmış. Hazine odasından elmas, altın ve para almışlar. Öğlen Richard yemek yemek için eve geldiğinde hayatının şokunu yaşamış. Hey! Nasıl cüret edersiniz? Hazine odamdan çıkın! Uşaklar onları uzaklaştırın. Kırsızlar geri gelin. İnsanlar uzaklaştırıyor. O zaman onu sopayla dövmeliyiz. Bunu nasıl yapabiliriz? O bizim efendimiz. Bu sabah ne dediğini hatırlamıyor musun? Onu dövüp uzaklaştırmak zorundayız. Ve böylece zavallı Richard kendi uşakları tarafından kendi evinden çıkarılmış ve kovalanmış. Kralın huzuruna çıkmış ve hikayesini anlatmış. Bütün köy benim hazinelerimi çalıyor majesteleri. Ama sen kendin gelmelerini ve servetini paylaşmalarını istemişsin. Buna dair görgü tanıkları var. Ben bütün sabah işteydim efendim. Sen gerçek Richard mısın? <Gülüyor> Bu da kim? Bu bir sahtekar, hilekar! Bu şekilde farkı anlamak imkansız. Hmm. Ama eğer ben seçersem, neden ailesini açlıktan öldüren cimri birine değil de, servetini başkalarıyla paylaşan birine inanmayayım? Majesteleri beni hapse mi atacaksınız? Olabilir. Majesteleri, yapmayın. O doğruyu söylüyor. Asıl Richard o. Ve ben bir meleğim. Bunu ona bir ders vermek için yapmıştım. Majesteleri, onu tutuklayın. Servetimi almaya çalıştı. Majesteleri, karısı olarak serveti bana da aittir. Ve kocamın gerçekten de feci bir cimri olduğuna katılıyorum. Nazik melek onu cezalandırmaya çalışırken yanlış bir şey yapmadı. Görüyor musun Richard? Cimriliğin yüzünden size en yakın olan insanlar bile çok sinirlenmiş, çok incinmiş durumda. Ve bu açıkça ortada. Ve sen buna rağmen değişmemişsin. Hiç arkadaşın yok. Ve seni hapse atarsam ailene haksızlık yapmış sayılmam. İstediğin hayat bu mu yoksa söyle. Hayır majesteleri, özür dilerim ve çılgınlığımı şimdi fark ettim. Çok iyi, sana kendini düzeltmek için son bir şans veriyorum. Teşekkür ederim majesteleri, kocam kendini düzeltmek için kutlama yapacak. Ve köyümüzdeki herkese bir ziyafet verilecek. Tamam... Pinky!